birini kapsar içerir. Anladın? Biri diğerini e, içerir. Eğer aynı nasta bir araya gelirlerse iman ile İslam, aynı nasta bir araya gelirlerse iman kalbi amelleri itikat kalbi ameller bunları kapsar. İslam ise zahiri ameller yani azalarla amelleri kapsar namaz, oruç, zekat gibi sadaka gibi vesaire. Ama tek başına dediğim zaman zikredildiği zaman bir tanesi bir biri diğerini kapsar. Yani iman İslam demektir, İslam iman demektir. Mesela örnek verelim. Şimdi, Cibril hadisine bakın, meşhur. Cebrail aleyhisselam geliyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e, insan kılında. Diyor ki, ey Muhammed, bana imandan haber ver. Neyden haber veriyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e, imandan haber ver dediğinde? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neyden haber veriyor? Kalbi amellerden haber veriyor, değil mi? Allah'a imanmak, melekte inanmak, itikatla alakalı. Değil mi? Resullere inanmak, hayret gününe kadere, bana İslam'dan haber verdiğinde dediğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İslam namaz şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek vesaire değil mi? Ne yapıyor? Azalarla amel. Bak şimdi. Tek bir hadiste değil mi bu Cibril hadisi? Tek bir hadiste ne geldi bir araya? Hem iman hem de İslam. İkisi tek bir hadiste zikredildi. İkisi tek bir nasta geldiği için bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tefsir etti bunları? İmanı kalbi amellerle alakalı. İslami ise zahiri amellerle. Alakalı olarak tefsir etti. O zaman kaydedir. ne? Eğer İslam ile iman tek bir nasta, tek bir siyakta, tek bir cümlede, tek bir delilde gelirse, iman kalbi amelleri, İslam ise zahir amelleri kapsa. Ama ayrı ayrı gelirlerse, mesela diyelim ki bir tane ayet veya hadis sadece İslam diyor. Uyuma ki. Kaçmasın görüntü. İnanılmaz. İslam, is, i̇slam ile iman. Eğer tek başına gelirse ne? İslam imanı, iman İslam'ı kapsar. Düşün ki bir tane ayet veya hadis. Diyor ki iman. İman kelimesi geçiyor veya İslam kelimesi geçiyor. Tek başına ama. İman geçiyorsa bil ki İslam da buna dahil. Veya İslam geçiyorsa tek, bil ki buna İslam da dahil. Mesela ve i ibn-i Abdülkays hadisidir, meşhur. İşte e, bu bunun heyeti geliyor Nebis Aleyhisselam'a. Ya Resulallah diyor bize bir şey emret biz bununla cennete girelim. Ve bizimle senin aranda diyor Mudar kabilesi, Mudar köyü var. Kafirdir bunlar. Her zaman sana gelemiyoruz. Sıkıntı oluyor. Sen bize öyle bir şey anlat ki biz bununla ne yapalım? Cennete girelim. Hatta gerimizde kalanlarımıza da temsilci olarak geliyor bir grup. Gerimizdekilere de bundan haber verelim. Cennete girelim. Nebis Aleyhisselam bunlara dört şey emrediyor. Dört şeyde de nehyediyor. Ne emrettiği şeylerden bir tanesi diyor ki, âmurum el iman billahi wâhide sizet bir olan Allah'a iman etmenizi emrederim diyor. Sonra diyor ki Nebi Sossem iman nedir? Etediru naml iman? İman nedir bilir misiniz? Onlara diyor ki Allah ve Resul en iyi bilendir. Sonra Nebi Sossem diyor ki, şehadetu en la ilahe illallah ve ne Muhammedan Rasulullah ve iqa müsala ve ita uz zakat ve saum ramazan ve tu min humusan min al maghnam. Diyor ki iman nedir bilir misiniz diyor? Diyor ki iman şahadet, namaz, oruç, zekat. Hı? Sonra ganimetten beşte birini ne yapmanız? Tehdiye etmeniz. Bak iman nedir dedi sonra kendi açıkladı. İmanı neyle tefsir etti? Kalbi amellerle mi zahir amellerle mi? Zahir amellerle değil mi? Bak iman tek başına demek ki zikredildiği zaman ona giriyor. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki -islam. Allah katında din İslam'dır. Şimdi bu iman yok mu bunun içinde? Şüphesiz ha? E iman edenler dediğinde buna Müslümanlar girmiyor mu? Tamam o zaman tek başına zikredildiği zaman biri diğerini kapsar. Bir nasta bir araya geldiği zaman iman İslam'dır. Şey, e, İslam zahir amellerdir, iman kalbi amellerdir. Ha tabii bunun ehli sünnet arasında imanla İslam bir mi? Yoksa ayrı şeyler mi ihtilaf var mı? Var ihtilaf. Çok önemli bir ihtilaf değil. İleride bunun tafsili kısmı gelecek. Çünkü ehli sünnete göre Racih olan görüşe göre, tercih edilen görüşe göre, iman ile İslam arasındaki fark nedir dediğimizde, iman aslen nedir? Bir nasla geldiği zaman, iman İslam'dan daha üstün bir seviyededir. Bir nasla geldiği zaman, kalbi amelleri kapsar iman, İslam ise zahir amelleri kapsar. Ayrı ayrı dedikleri zaman birbirlerini içeriler Tamam, şimdi burayı anlat, anladıktan sonra, ah, şurayı da bileceğiz. Şurayı bileceğiz. Buraya kadar anladık değil mi? Sorun var mı? Sorun var mı buraya kadar? O zaman şurayı da bileceğiz. Nasıl ki imanda fazilet farkı, derece farkı varsa, artma ve eksilme varsa İslam'da da var. Şimdi biz geçen derste anlattık. İman derece derecedir. Yani benim imanımla nebi İslam'ın imanı bir değil. Anladın mı? İman iman bir değil. Arasında derece farkı var. Ehl-i sünnete göre iman artar ve eksilir. Tamam? Şimdi bunu biz anlatmıştık. Diyoruz ki işte nasıl imanda böyle fazilet farkı, derece farkı varsa İslam'da da var bu. İslam'da arasında nedir? Derece derecedir. Artma ve eksilme olur. Ahi, İslam'da artma ve eksilme olur mu? Heh, ehli sünnete göre ne olur, tamam Mesela, e, işte Abdullah bin Amr bin el As hadisi var. Ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hadiste el muslimu men selime'l-müslimûne min lisânihi ve yedihi. Müslüman, Müslümanların onun elinden ve dilinden kurtulduğu kimsedir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Müslüman kimdir? Diğer Müslümanlar senin elinden ve dilinden, e, dilinden kurtuluyorsa o zaman sen Müslümansın. Peki Müslüman diyelim benim elimden ve dilimden hiç kurtulmuyor Müslümanlar. Ha bire mesela dövüyorum. E, bazen sövüyorum da. Şimdi ben kafir mi oldum? Dövmek yani bir adamı dövmek, bir Müslümanı dövmek veya sövmek küf, küfür müdür? Yani onun İslamını kastetmediğim müddetçe o ayrı da. Küfür müdür? E, peki nasıl ne Nebih Aleyhisselam diyor ki İslam e, Müslümanların yani Müslüman Diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden kurtulduğu kimsedir. Burada ne? Evet, kamil Müslüman. Çok güzel. Yani sahibül islamül kamil demek. Kamil Müslüman sahibi, kamil bir Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden kurtulduğu kimsedir bu şubede. İslam'ın bu şubesinde. Anladın mı burayı? Ha. O zaman demek ki bak kamil iman olayı var burada. Çünkü biz diğer naslara baktığımızda bir kişiye e, küfretmek veya bir kişiyi dövmek dinden çıkarır mı? Hı hı. Çıkarmaz. Hatta bir bir, bir Müslüman bir Müslümanı öldürse yine kafir olmaz. Değil mi? Allah Kur'an'da ne diyor? Eğer müminlerden iki taife birbirleriyle savaşırlarsa, birbirlerini öldürürlerse, vuruşurlarsa kardeşlerin ar arasını bulun. Doğru mu? Bak e, birbirleriyle vuruşmaları hal halinde bile Allah Kur'an'da ne dedi onlara? Mümin dedi. Demek ki dinden çıkarmıyor. O zaman nasları birleştirdiğimizde biz bu hadisten anlıyoruz ki kamil Müslüman demek. Ne zaman ki bu hadiste kamil Müslümanlığı anladık Demek ki Müslümanda kamil derece var, kamil olmayan derece var. O zaman İslam'da da ne var? Artma ve eksilme. O yüzden diyoruz ki illa Kur'an'da veya sünnette artma veya eksilme lafzının lafzı olmak zorunda değil. Hani illa Nebi'sasam iman eksilir lafzını kullanmak zorunda değil. Çünkü veya İslam eksilir lafzını kullanmak zorunda değil. Nas buna delalet ediyorsa zaten Tamam mı? La muşahete fil estelah. Esrahta sorun yok. Sen bunu eksilme olarak kullanmışsan bu lafzı bir sorun yok. Yeter ki nasbına delalet etsin. Biz geçen e, dersimizde ne anlattık? Nebi sallallahu aleyhi ve Allah'tan, Kur'an'dan ve sünnetten. E, Nebi sallallahu aleyhi yani kastım sünnetten, Nebi sallallahu aleyhi ve Allah'ın kitabına baktığımızda. <gülüyor> İmanın artma lafzı kullanılıyor mu? Kullanılıyor değil mi? Ama eksilme lafzı, eksilme lafzı olarak kullanılıyor mu? Kullanılmıyor değil mi? Ama buna rağmen evli sünnet icma etmiştir. İman artar da eksilir de. Neden? Çünkü diyor ki çıkarın o kalbinde zerre kadar iman olanları. Değil mi? Cehennemde. Demek ki bak iman zerre kadar inmiş yani adamda. Demek artma eksilme olur. İlla eksilme kelimesini kullanmaya gerek yok. Yeter ki delil ona mana olarak delalet etsin. Bizi ilgilendiren bu. İşte İslam da böyle. İlla artma lafzı veya eksilme lafzı olacak diye bir kayda yoktur zaten. Bunu hiçbir akıl ehli, hiçbir ee, vicdan ehli. Bunu söylemez zaten. Tamam Çünkü mana olarak var mı İslam'ın eksildiği ve arttığı? Var. En büyük örnek. Diyelim ki bak şimdi. Sadaka İslam'dan mı? Oruç İslam'dan mı? İslam'dan. Şimdi bir insan orucu tutmadığı zaman eksildi mi İslam'ı? Eksildi. Değil mi? Oruç tutmadı eksildi. Oruç eşittir İslam. İslam'dan bir şube. Sadaka vermedi eksildi mi? Eksildi. Yani farz olan sadakayı zekatı mesela vermedi eksildi mi? Eksildi. E verse değil mi? Kamilleşir. Yani bu çok açık ve nettir zaten. O yüzden bir insan dese ki İslam'da da artma ve eksilme olur mu? Ehl-i sünnete göre evet. Ne olur? İslam'da da artma ve eksilme olur. Tamam Burayı anladık. Bu o zaman neydi ahi? Üçüncü esas. Şimdi dördüncü esasımız ne? Şimdi ehl-i sünnette imanda istisnanın zikri çok. İstisna ne demek ahi? Şimdi biliyorsunuz geçmişteki taifeler arasında tartışma olmuş, münakaşa olmuş. Ehli sünnete muhalefet eden fırkalar, mürci'e gibi falan mesela. Ben inşallah müminim diyemezsin diyorlar. Anladın mı? Mesela bir insan sana sorsa, "E ente?" Sen mümin misin? Biz ehli sünnet olarak ne deriz? Mesela "İnşallah müminim" diyebiliriz, değil mi? Ama mürci'e'ye göre, mürci'e taifesine göre hayır, "İnşallah müminim" diyemezsin. "Ben müminim" diyeceksin. İnşallah'ı koyamazsın. Sen şüphe mi ediyorsun imanından gibi. Anladın mı? Buna ne denir bu olayın ismine? İmanda İstisna yapmak caiz midir, dil midir? İstisna ne demek? İnşallah. Yani imanda inşallah caiz midir, dil midir? O yüzden kitaplarda, akide kitaplarında, tefsir kitaplarında e, vesaire Baktığımız zaman mesela imanda istisnanın hükmü nedir dediğimizde hemen istisnadan aklımıza ne gelecek? İnşallah demek veya inşallah'a benzeyen lafızlar. Umarım demek. Yani umarım müminim gibi. Tamam. Şimdi o yüzden diyoruz ki şimdi ehli sünnette o kadar çok istisna kullanan olmuş ki zaten bu istisnanın e, caiz olduğu ehli sünnette icmadır. Ama bir sürü istisna zikretmişler ve bu istisnadan kasıtlar e, laf, lafız olarak ayrı kasıtlar var, mana olarak bir. Mesela şimdi bunları anlatacağız. Bunun manası şu akıya. Birisi dese ki اَمُؤْمِنُوا ente Mesela sen mümin misin? Der ki mesela اَنَا مُؤْمِنُوا inşallah. Kişi der ki mesela evet ben müminim inşallah der. Değil mi? Veya ne denir? Ne der? Yani mümin olmayı umarım der mesela. Tamam mı? Şimdi bu şekilde istisna yaparak ben müminim demek caiz midir? Değil midir? Mürciyeye göre Ebu Hasan el-Eş'ari'nin her zaman söylenir, makalatul İslami'nin de zikrettiği gibi mürciyeler 12 tayfe. Bu 12 tayfe aralarında 12 tayfe. 12 tayfe dışında, aslında aralarında demek sahih değil. Bazı mürciyeler bazı mürciyeler tekfir bile ediyor. O konu değil. Şimdi ikisi mürciye oldu halde tekfir bile edilenler var. Şimdi mevzu aslında o değil şu. Yani imanda istisna yapmayanlar, yapmayan grup çok fazla. Halinden ne? Fazla. Mürciye dışında başka şeyler de var. Şimdi mürciye göre ve birçok bidat ehline göre imanda istisna yapmak ne? Caiz değil. Neden? Çünkü adamın ima, imanı onlara göre zaten ne? Adamın imanı onlara göre zaten kamil. Herkes eşit tabir sahiyse. Yani yol oraya çıkıyor. Lazım mezhep oraya, olarak oraya çıkıyor. İman e, e, kamil zaten. Neden istisna yapacaksın ki onlara gel? Zaten herkesin imanı kamil. İstisna yapmaya ihtiyaç yok. Yani e, diyorlar ki işte kişi e, istisna yapar, istisna şüphedir diyorlar. İstisna yapmak yani inşallah demek şüphedir. E biz de imanımızdan şüphe Herkes kalbinde bilir inanıp inanmadığını. Anladın mı? Biz hani inşallah diyip e, şüphe mi ediyoruz ki? E, e, i̇nşallah diyelim. İman şüphe götürmez. Ha? İman şüphe kabul etmez. O yüzden biz İnşallah diyemeyiz. Bunların şüphesi bu. Bu bu şekilde yaklaşıyorlar. Şimdi ehli Sünnet ise imanda istisna, imanda istisna ne? Yapılabileceğini söy söyler. Tamam? Mı? İmanda istisna yapılabileceğini söyler. Ancak istisnadan çeşitli kasıtları var. İstisnadan. birçok sebep var ki o sebepten dolayı istisna diyorlar. Bu sebep kabı olarak Allahu Alem istikrar sonucu mesela bazı ilim ehline göre beştir. Beş sebepten dolayı. Yani görürsün ki inşallah ben müminim derler. Beş tane kasıtı var ehli i sünnet alimlerinde. Beş tane kasıt var bunda. Tamam Se -sele Selefe yani ehli sünnete baktığımızda yani akide kitaplarına, selefin sözlerine falan baktığımızda istisnai beş şekilde görüyoruz. Tabi bu beş yere geçmeden önce, bu beş yeri fuk etmek için tabi. Bu inşallah ne demek? Bu inşallah ilmi olarak böyle bir açmaya çalışalım. Burası yakalanırsa o zaman istisnadaki mevzu yakalanır ve mürcielerin şüpheleri def edilebilir. Adam sana diyor mesela imandan şüphe için demiş. İnşallah biz işte hakiki manada anlarsak, ilmi olarak fıkh edersek o zaman hem bunları ilmi olarak öğrenmiş oluruz hem de gelen şüphelerini def etmiş oluruz. İşte bu beş yere geçmeden önce. Burada çok önemli bir yer var. İnce bir ayrıntı var. Burayı yakalamaya çalışacağız. Tamam mı inşallah? Nedir bu? Şimdi inşallah. İstisna. Parantez içinde sadece illa inşallah lafz değil. Umarım ki, umuyorum ki. Bu tür lafızlar olur. Biz inşallah örnek verelim. Diyelim. İnşallah. Tamam mı? Bakın. Kurana veya Sünnete baktığımızda, Arap diline baktığımızda, İnşallah'tan iki şey kastedilir. Kur'an Kur Sünnet'in dışında yani iman mevzusunun dışında bak, genel olarak yani hangi mevzuyla alakalı olursa olsun, İnşallah'ın İnşallah'ın tabir sahipse iki manası var. İki şey kastedilir İnşallah'tan bir. Bak, talik. Şöyle uzatalım biraz. Talik. iki, Tahkik. Talik yani şöyle demek. Yani umarım ki arzu ederim. İşte talep ederim. Yani istisna, istisna bir talik manası var bir de tahkik manası var inşallah da. Yani e, inşallahın manalarından bir tanesi sen inşallah diyor kişi ama yani buradaki kast ne? Umarım inş yani umarım ki arzu ederim ki tamam. Bir de ne var tahkik kesinlik. İnşallah der mesela şimdi örnek vereceğiz birazdan Kur'an ve Sünnet'te. İnşallah kelimesi geçiyor kesinlik ifade eden. O zaman demek ki inşallah şüphe illa şüphe yerine geçmiyormuş, anladın mı? Burada müjdeyi diye vereceğiz. O yüzden buraya kalayım. Tahkikten maksat ne? Kesinlik. kesinlik. Yani kişi mesela inşallah diyor bir olay konuşuyorsun. Arkadaşına diyorsun ki inşallah ama bu inşallahdaki kastın hani olursa olur falan şeklinde değil. Kesinlik ifade eden inşallah. Buna baktığımızda iki şekilde de görüyoruz. Şimdi burada zaten hiçbir sorun yok. Hiçbir de. Bu maruftur. Mesela Türkçe'de hemen bunu kullanalım. Diyelim ki bir tane işte teyze var. Oğlu da diyelim senin arkadaşın. Sınava girmiş. Okulda bir sınava mesela. Annesi de okulun önünde bekliyor onu. Tamam mı? İşte çıkacak, sınav nasıl geçecek falan. O, oğluna destek olmak için gitmiş. Örnek. Sen de gidiyorsun, okula okula gidiyorsun. Giderken görüyorsun, diyorsun teyze ediyorsun Mesela çocuğun arkadaşının ismi Ahmet. Ahmet ne yapıyor? Girdi mi sınava? Evet. Diyorsun ki mesela ee, oğlun sınavı kazanacak mı? Ne diyor mesela? İnşallah kazanır. Buradaki kastı ne? Talik ifade eden inşallah mı? Yoksa şey, tahkik ifade eden inşallah mı, kesinlik mi, yoksa talik mi? Evet. Talik. Yani ne demek? Umarım kazanır manasında. Talep ediyorum. Allah'tan umuyorum manasında. Tamam. Bu zaten maruf. Bu e, Arap dil edebiyatında, Kur'an'da, sünnette bunun gibi bir sürü şey var. Bu maruf. Bir de kesinlik ifade eden. işte burası önemli. Ahi. Kesinlik ifade eden inşallah. Bazen bakıyoruz. Nebis inşallah demiş kesinliği kastettiği halde. Allah inşallah demiş. Allah'ın kendisi inşallah demiş. Kesinliği kastettiği halde. Mesela ne gibi? Ka kabir duasını biz kabire gittiğimizde nasıl dua ediyoruz? Evet. Mesela işte Esselamu Aleykum Ehle Diyari minel müminine vel muslimine inna inşaallahu bikum la hakun yarhamullaha'l mustakdimine minna vel mustakhirine esselallahu lena ve lekum la kabir duası. Ne demek bunun manası? Esselamu Aleykum Ehle Diyar Ey diyar ehli, ey bu diyarın ahli selam üzerinize olsun. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ Yani Müslümanlardan, Müminlerden ve Müslümanlardan. Ey bu diyarın ney? Ehli. Ne olsun selam sizin üzeriniz olsun. اِنَّا اِنْشَاءَ bikum بِكُمْ İnşallah biz de size kavuşacağız. Şimdi ölümden şüphe var mı? Nebi Sassam şüphe eder mi? Haşa. Nasıl diyor biz size inşallah kavuşacağız? İşte buradaki inşallah'tan kastı ne? Şurada, şurası işte bak. Tahkik ifade eden inşallah. Değil mi? Yine mesela Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi. Lakad sadek Allahu, Ressulü Hıriyya bilhak. Letađırunn Mescid al-Haram, inşa Allah âminin. Allah Kur'an'da ne diyor? Olsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Nedir o? İnşallah siz güven içerisinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan Mescid harama gireceksiniz diyor. Allah diyor inşallah. Yani Allah onlara bir vaat veriyor. Siz Mescid harama gireceksiniz. Allah'ın vaadi kesinlik ifade eder. Doğru değil mi? Ama buna rağmen Allah ne dedi? İnşallah demek ki inşallah'tan sadece şey kastedilmez, ee, şüb, e, e, talik kastedilmez, tahkik de kastedilebilir. Şimdi burayı öncelikle anladık Mahi. Burayı anladık. Burada bir işgal var mı? Hı. Şimdi, ehli sünnet o zaman diyoruz ki beş yerde istisna yaparlar, yani istisna yaparken beş şey kastederler. Beş şey, ehli sünnet. Ben müminim İnşallah derken beş şey kastediler. Bu kasıtlardan dördüsü, dördü, şimdi gelecek o kasıtlar ne? Dördü, talik ifade eden inşallah. Bir tanesi de tahkik ifade eden inşallah. Yani kesinlikle ben müminim der bir yerde. Nedir o Yer anlatacağız? Bir yerde de mümin olmayı, dört yerde de mümin olmayı temenni eder inşallah derken. Anladık burayı? Evet. Şimdi burayı, burayı kısaca bir anlatmaya çalış bakayım Bekir. Yani işte, Evet. İki tane ediyor. Evet. Bilip talik, bilip tahkik. Evet. Kaç yerde talik e, e, kasteder? Dört yerde. Dört yerde. yerde. Ehli evet. sünnet dört cümle kullanır mesela. Dört e, kasıt kalbinden dört kasıt geçirir veya dört tane kastı muradı vardır. Bu dört muradıdaki inşallah lafsı talik ifade eden uman arzu eden evet. demekti. Tamam. Bir tanesi de ne? Tahkik ifade eder. Peki. Tamam ha. Şimdi o yüzden mesela siz işte imanınızda şüphe mi ediyorsunuz vesaire e, o yüzden inşallah diyorsunuz diyen insanlara biz deriz ki siz bizi kimle, siz bizi neyle ele alacaksınız? Yani bizi neyle yargılayacaksınız? Bizim kendi sözlerimizle değil mi? Ağzımızdan çıkan kasıtlarımızla siz bizi yargılayacaksınız. Zihninizde tasavvur edip de bir elbise oluşturup da o elbiseyi bize giydirip de işte bu üzerinizdeki elbise çok kötü şeklinde değil. Bizim ağzımızdan çıkan lafızlarımızla bizi siz ölçmek zorundasınız. Doğru değil mi? Hı? Yani bir insan diyor ki ya burada Yılmaz diye birisi yaşıyor. Hiç bilmiyorum Yılmaz'ın ne dediğini. Ya bu Yılmaz herhalde çok serseri ahlaksız bir insan. Ha, o zaman diyoruz ki Yılmaz'a hüküm verdik. Serseri ve ahlaksız bir insan. Olmaz. Sen Yılmaz'ın ağzından çıkan mı onu yargılarsın? İnancıyla onu ne? Yargılarsın. Tasavvur edip hayal edip de bir hüküm belirleyip sonra bu hükmü karşı tarafa vererek değil. Burayı anladık. Ha, o zaman biz diyoruz ki bak dönelim ehl-i sünnete. Bize bu beş şeyin dışında bir şey çıkarın bize adamın olarak girer bunu ayrı. Ama bu beş şeyin dışına çıkarın. Hiçbir şey bulamazsınız. O zaman siz bizi, biz de siz imanıza şüphe mi ediyorsunuz diyemezsiniz. Bila ki siz birazdan göreceksiniz ki inşallah dememekle başınıza neler geliyor. Tamam. Burayı anladık şimdi. Şimdi burayı anladıktan sonra bu beş şeye geçiyoruz. Burayı iyi yakalayın inşallah. Selef beş şeyde inşallah der. Beş kasıtla. Bunlardan bir tanesi. ilki. اَنَا مُؤْمِنٌ inşallah. Ben inşallah müminim der ne kasteder? Kabul kasteder. Yani Allah'ın kabulünü. Şimdi sen Allah benim imanımı şu anda kesinlikle kabul etmiştir. Allah katında ben yüzde yüz müminim. Ve şu halim Allah katında cennetliktir. Diyebilir misin? Hmm. O zaman bu inşallah demeyenlere deriz. Sen müminim derken ne kastediyorsun? İnşallah demekle. Bak selefin kastlarından bir tanesi kabul. Neymiş? Neymiş? Kabul. Kabul. Heh. Selef neden inşallah dermiş? Ha, kabul olup olmadığını bilmediği için. Tamam. Kabulü kasteder. Yani Allah kabul etmemiş midir? Etmemiş midir? Burada taliki kasteder. Burada. Anladık? İlk dördü talik. Beşincisini sayacağız. Tahkik ifade eden. Tamam. Mesela hemen selefimizden örnek verelim. Çünkü biz ne dedik? Bizim dersimiz Kur'an sünnete bakalım. imanı nasıl anladık? Öyle anlatalım. Değil. Bu safsata bir şey. Böyle bir şey olmaz. Mukarrar kılınmış selefin akidesini. Ortaya koyup ispatlama. Bunu zaten alimler çözmüş. Bu şeye benzer yani. Önünde yemek var diyelim. Kuru fasulye. Tamam mı? Her şeyle pişirmişler. Önüne koymuşlar. Ve hiçbir eksik yok bunda. Sonra sen diyorsun ki ya şu kuru fasulyeyi pişirelim mi? Veya nasıl kuru fasulye pişiriliyor? Ona bir bakalım mı? Değil. Bu zaten önünde hazır. Bu mukarrar kılmış. Beçene kabul görmüş. Tamam mı? E, selef-i kabul kabul görmüş icma sen bunu destekleyici bunu savunucu ilmi öğreneceksin yoksa acaba selef burada isabet etmiş mi anlatabiliyor muyum biz ehl-i sünnetsiz veya değiliz ehl-i sünnetsek bizim amacımız bu meseleleri yeniden tahkik edip yeniden araştırmaya çalışıp bir hükme varmaya çalışmak değil bu hüküm varılmış zaten son nokta konulmuş ehl-i sünnette senin artık amacın bundan sonra tabi olup ilimle pekiştirmek o iki, meselenin ikinci boyutudur Tamam, burayı anladık. Şimdi İmam-ı Ahmet ne diyor? Hemen örnek verelim Seleften. Çünkü dedik Selef derken, bunlar da, kimler bunları kullanmış? Mesela İmam-ı Ahmet diyor ki, Süleyman İbni Harp inşallah inşallahı kabule hamlederdi diyor. Ahmet İbni Süleyman İbni Harp ne yaparmış? İnşallah lafını kabule hamledermiş. Kabul kastedermiş yani ondan. Deriz ki diyor bu, biz amel ederiz ancak, yani Süleyman İbn Harp Ahmet onun lafını söylüyor. Biz Amel ederiz ancak kabul edilmiş midir yoksa edilmemiş midir bilemeyiz. Değil mi? Çünkü imanın içinde amel yok mu? Hı? Biz ispatladık imanın içinde amel var mı yok mu? Sen bilebilir misin Allah kabul etti mi etmedi mi? Namazını kabul etti mi etmedi mi bilebilir misin? O yüzden inşallah der. Çünkü iman bir bütündür. İçinde ne var? Yani bir bütünden maksat şu. Yani dinin bütün cüzlerini içine alan bir kavramdır. Anladık mı burayı? Bütün cüzlerini İçine alan bir kavramdır. Bu cüzlerin hangilerinin senden kabul edilip hangilerinin edil edilmediğini bilemediğin için kabulü kastetmiştir o yüzden selef burada. Hallal sünnesinde mesela bunu rivayet etmiştir Ahmet İbrahim Bel'in bu sözünü. Tamam? Burayı anladık. O zaman birisi neymiş Şaki? Kabul. İkincisi Allah'ın istediği. Yani selef ene mu'minun inşallah der. Ben müminim inşallah der. Buradaki kastı ikinci kastı kamil bir iman gerçekleştirmekten şey gerçekleştirmemekten korkmak. İman derece derece değil mi? Sen kamil bir imanı e, yerine getirdiğini iddia edebilir misin? İman her düzüyle ben tam kamil bir müminim, bütün amellerimle, değil mi? Takvamla her şeyimle diyebilir misin? İşte bundan korktuğu için böyle diyemediği için ne yapar? İnşallah der. Anladın mı? İnşallah der. Bu da mesela vacipleri Allah Subhanahu ve teala'nın istediği şekilde yapmamaktan, yapamamaktan korkmasıdır. Bundan dolayı selef ne? İnşallah der. Bak bunların hepsi ta talih. Yani temenni ederim ki ben Allah katında kamil bir müminimdir. İkinci manası. Birinci manası neydi? Temenni ederim ki Allah katında kabul görmüştür. Çünkü inşallahın manalarından bir tanesi Az önce bunları ispatladık. Tamam. Burayı da anladık. Şimdi ahir. Çünkü bak bir insan dese ki ben müminim hiç istisna yapmazsa. Ve burada da mutlak iman bu lafzın içine giriyor mu? He? Mutlak iman giriyor değil mi bu lafzın içine? Mutlak iman nedir? Allah ve Resulünün emrettiği bütün farzları yapmak ve bütün nehirlerden kaçınmak. Sen bunu bu cesareti yapabiliyor musun, gösterebiliyor musun? Ben bu şekilde bir insanım diye biliyor musun? İşte Selef bundan korktuğu için diyemediği için inşallah demiştir. Temenni babında, talik babında, tahkik babında değil. Tamam? Burayı da anladık. Üçüncüsü 3. katı selefin. Selef der ki: "Ene mu'minun inşallah." İnşallah ben müminim der. Nefsini teskiye etmekten uzak durmak için. Nefsini ne yapmak için? Teskiye etmekten e, uzak durmak için. Mesela ki, bak. Allah Kur'an'da diyor ki: "İnnel mu'minunellezîne izâ zikirallâhu ve cilat kulûbuhum." Müminler şu kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Ve izâ tuliyat aleyhim âyâtuhu zâdat hum îmânan. Onlara ayetleri okunduğu zaman imanlarını ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Rablerine tevekkül ederler. Ellezîne yuqîmûna s-salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Onlar ki namazlarını kılarlar ve verdiklerimizden infak ederler. Şimdi ben müminim dediğin zaman bu Allah'ın bu demin şimdi okuduğum ayetteki vasıfları bu lafsın içine giriyor mu girmiyor mu? Giriyor değil mi? Çünkü Allah Kur'an'ın ayetin başında ne dedi? Müminler o kimselerdir ki. Peki sen bu vasıfları nasıl kendine e, yüklüyorsun? Şimdi sen ben müminim dediğin zaman, inşallah demediğin zaman bu nefsi tezkiye edil mi? Bir, bir manada nefsi tezkiye edil mi? Tezkiye delil. Çünkü Allah diyor ki müminler böyle böyle kimselerdir. Sen böyle böyle diyorsan ben böyle bir insanım. Benim kalbim ürperör, benim imanım kamil olmuştur çünkü artar diyor ayetler okunduğu zaman. Vesaire. Bütün bu vasıflar bende var. Nef nefsi tezkiye etmek caiz mi? Caiz mi? Değil. Allah Kur'an'a ne diyor? Nefsinizi ne yapmayın? Nefsinizi tezkiye etmeyin. Bunu Allah subhanahu Teala buyuruyor. E sen müminim dediğin zaman bu lafız karşı tarafa şunu uyandırabilir. Düşün ki sen şimdi müminim dedin bir insana. Bu insan da şu ayeti okudu. Müminler şu kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Senin bu cümleni o nasıl tasavvur eder? Bu insan ha müminim dedi demek ki bu insan şöyle bir insan. Allah anıldığı zaman kalpleri kalbi ürperiyormuş bunun. Allah'ın verdiklerinden veriyor, namazı tam kılıyor Bak ikame etmek namazı tam manasıyla kılmak, huşularıyla her şeyle kılmak demektir. Anladık mı? Namazı, zekatı tam olarak yerine getiriyor. Sen böyle bir mümin olarak anlar değil mi adam seni? Sen ben müminim dediğinde. O yüzden işte bu teskiyeden kaçınmak için. Çünkü bir bakıyoruz Allah Kur'an'da mümin mü, mü, en fasık, yani İslam'dan çıkmamış ama en fasık, en günahkar insana da mümin demiş. En fasık, en günahkar insana da mümin demiş. En takvalı, muttaki insana da mümin demiş. Sen, ben müminim dediğin zaman bu ikisini de lafız olarak kapsar mı? İşte bu ikisini kapsadığı için tezkeği kısmı da girdiği için bunun içine selef bundan kaçınmıştır. Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Bazı günahlar işleyenler için kefaret söylüyor değil mi? Bu kefaret ne? Mümin bir köle azat etsin diyor. Şimdi bu mümin köleden maksat imanı kamil bir köle mi? Yoksa köle günahkar da olsa olur mu? Ya mümin bir köle alayım. Nerede muttaki falan? Onu, onu azat edelim. Böyle mi yapmak lazım? Yoksa e, imanın aslı bulunduktan sonra hangi köle olursa olsun mu? İkincisi tabi icmaen. Bütün ümmet icma etmiştir ki ne? Bir insan fasık bir köle de azad etse dinden çıkmadığı müddetçe o kefareti yerine getirmiştir. Bak o zaman Allah ne demiş oldu en fasık köleye bile? Mümin demiş oldu. Ama gel gör ki başka ayette mümin anca bunlar bunlardır diyor. Allah'ın olduğu zaman kalpleri ürperiyor. Bir yerde en falsa mümin dedi, bir yerde orada. Neden? Mekana göre, yerine göre. Bunların tahkik, ilmi mevzuları, derin konu meseleleri, mevzuları ileride gelecek. Ancak burada kısaca şuna değineceğiz. Bir mümin köle azadesinden maksat imanın aslı bulunan demek. Çünkü fasık bir insan, en fasık bir insan bile dinden çıkmamıştır değil mi? Dinden çıkaracak bir amel işlemediği müddetçe Büyük fısk işlemediği müddetçe Dinden çıkmamıştır değil mi? Mümin bir köle azadesinden maksat imanın aslıdır. Ama demin okuduğum ayette müminler onlardır ki Allah kalpleri, Allah anıldığı zaman kalpleri anılır. Şimdi Allah anıldığı zaman kalpler ürpermediği zaman sen mümin değil misin? 10 kere Allah dedik şimdi burada lafzın içinde. Hangimizin yani kalbi böyle her seferinde ürperdi? E, mümin, e, Kamil mümin demek orada kastı. Ha, o yüzden mümin lafzı geniş bir kavram olduğu için, kamil bir müminliği de içerdiği için bu lafız seref nef nefsi tezkiye etmekten kaçınmıştır. Anladık buraya, yakaladık. E, bunu da mesela e, İbn-i Batta'ya baktığımızda İbane'de söyler. Tamam? Mesela alimlerimizden. Der ki, istisna iki yönlü sahihtir. Sahih olur. Birincisi, nefsi tezkiye etmemek için. Nefsi tezkiye etmemek için. E, çünkü insan kendi nefsi için kamil imanın, imanın hakikatlerine şahitlik edemez. Kim kendi nefsini bu hakikatlerle vasıflarsa, kendisi için cennetik olmakla razı ol. Cennetlik olmakla, razı olunmuş olmakla vasıtlamış olur. İbn-i Battı İbane'de söyler bunu görürsünüz. İbnü i Teymiye de hatta bu kısmı zikreder. Ve Selef'in çoğunun, hani dedik ya Selef'ten beş tane var. Çoğun, çoğunun istisnadaki kastı bu üçüncü kısım. Desen ki Selef istisna yaparken en çok hangi kısmı kastetmiştir? En çok istisnayı kasteden kısım hangisidir? Bu üçüncü kısım. Nefsi tezkiye etmekten kaçınmak için. Çoğu zaman bundan yapmışlar. Seleften bir grup insan gelmiş inşallah demiş. Kasıtları neymiş? Kabul. Allah katında kabul oldu Bir kısım insanlar gelmiş kamil bir iman. Kendisini atfetmesin diye. Hı? Bundan korktuğu için kamil bir mümin ol, olamamaktan korktuğu için inşallah demiş. Seleften yine bir kısmı inşallah demiş. Kasıtları neymiş? Nefsi teskiyeden kaç İşte en çok bu üçüncü kısım. Burayı da anladık. Şimdi dördüncü kısım. Yine talih olan. İnşallah. Selef demiş ki en mu'minun inşallah. Ben İnşallah müminim der Selef. Buradaki kasıtları ne ahi? Sonuç. Sonuç. Yani ne? Nasıl öleceğini kişi bilmediği için Selef. Nasıl öleceğini bilmediği için enâ müminum inşallah der. Ben inşallah müminim. Yani inşallah mümin olarak ölürüm kastı. Dördüncü de bu. Tamam. Anladık? Yani kişi mümin mi ölecek, kafir mi ölecek bilebilir mi? Değil mi? Hadislerde maruf bu. Kader önüne geçer. En sonunda ne yapar? Kafir olur veya ölür veya mümin ölür. Tamam. Sonuçtan korktuğu için. Mesela buna baktığımızda İbnü Battğa, İbana de, e, işte ebu İsmail es Sabuni mesela, Akilet e, es Selef ve Eshab-ı Hadiste vesaire, bunu görürsünüz. Ne ne için der Selef İnşallah. Sonuç için, akibet için. Yani sonucunun ne olduğunu bilmediği için. O yüzden görürsün ki Selef'te bazı alimler, bazı imamlar işte işte İbnü Batta gibi veya ebu İsmail e, es Sabuni gibi vesaire deller ki ene mu'minun inşallah ben müminim inşallah der. Yani inşallah mümin olarak ölürüm. İnşallah son nefesimi mümin olarak ne veririm? Kastları da neymiş? Buymuş. Tamam mı? Burayı da anlattık. Şimdi son olarak ise son olarak ise selef inşallah der. Der ki ene mu'minun inşallah ve tahkiki kasteder. Tahkik kesinliği kasteder ama bu da ne? İmanın aslı. Kimse imanının aslı olduğunda şüphe eder mi? Yani bir mümin imanından şüphe eder mi? İman şüpheye getirir mi? He? O zaman selef bazen inşallah der, kesinlik ifade eden. Bak şuraya bakalım. Tahkik ifade eden. Tahkik ifade eden inşallah'a kastedir selef. Tahkik ifade eden, kesinlik ifade eden inşallah'a kasteder. Burada da kastı imanın aslı. Şimdi kişi Allah'a, Resulüne, Peygamber'e e, kitaplara inanıp inanmadığını kendi bilir mi? bilir. İşte bu imanın aslı var. Yani ben aslen inandım. Tamam mı? O manada imanın aslını kastederek talik şeklinde inşallah demek küfürdür. Bir insan eğer imanın aslını kastediyorsa inşallah lafzında ve inşallah lafzındaki kastı talik inşallah ise bu küfürdür. Anladık? Çünkü kimse imanda şüphe edemez. İşte burada mürciyelerin e, tabir sahihse e, yani tavanın başlarına çöktüğü nokta burasıdır. İşte, i̇şte. O yüzden biz diyoruz ki, biz inşallah, siz bize dediniz ki, ya siz imanıza şüphe mi ediyorsunuz? Biz diyoruz ki, hayır. Biz inşallah'taki kastımız imanın aslıysa eğer, eğer ben müminim inşallah derken, buradaki müminimden kastı imanın aslıysa, talik olarak inşallah diyemeyiz biz. Demiyoruz ehl-i sünnet olarak. Bu küfür zaten. Tahkik ifade eden inşallahı kastediyoruz. Yani iman ettim ben, müminim, Allah resulüne kesin inanıyorum. Onlar bize dersek, ya kesin seni için inşallah diyorsun. Cevabı burada az önce anlattık. İnşallah'ın tahkik manası da var. Kesinlik ifade eden manası var. Anladın mı? Allah bile Kur'an'da siz mescide harama girerken gireceksiniz derken inşallah demiştir. Resulullah ölümden bahsederken bile ne? İnşallah demiştir. Onlarca nas var. İnşallah'ın tahkik ifade ettiğine dair. O zaman selef 4 yerde talik ifade eden inşallah'ı kullanır. Bir yerde de ben inşallah müminim der. Eğer bu mümin'den kastı imanın aslıysa tamam. Tahkik kastedeceksin. Tahkik ifade eden, kesinlik ifade eden inşallah'a kastedeceksin kalbinden. Talik ifade eden e, inşallah'a kastedersen temenni ediyorum ki bu küfür. Anladık? Heh. O yüzden e, selef bu beş yerde e, istisna yaparken böyle bir ilmi ayrıma tavsilata gitmişti. Bunların hepsini de selefin sözlerinden, sahabeden, tabinden vesaire kas, e, almıştır. Kur'an sünnetten inşallah'ın bu lafızlarından ne yapmıştır zaten tahkik ve talik ifade ettiğini ispatlamıştır. Bu istisnayı talik olarak kastetmek caiz değildir dedik. Tamam. Şimdi İmam Ahmet istisna e, yapılıp yapılmayacağından soruluyor İmam Ahmed'e Diyor ki evet yapılır. Ne? Evet yapılır diyor ama şüphe olmaksızın. Ama ne? Şüphe olmaksızın e, ameller için ihtiyattan dolayı yapılır. Çünkü amellerin kabul edip etmemesi demin anlattık ya Allah katında. Allah bilir bunu. he o yüzden diyor ki şüphe olmaksızın. Bak bu beşinci kısımda yine İmam-ı Ahmet'ten bize geliyor. Pe peki inşallahı terk etmek caiz midir? Şimdi bak şu beş şeyi iyi düşünün. Şu beş şeyi iyi düşünün. Bu beş kısımı aklınıza getirin. Bir soru sorayım. Bakayım bilebilecek misiniz? Peki selefe göre inşallah demeden ben müminim demek caiz midir değil mi? Ne dersiniz? şey Caiz. Eğer imanın aslını kastediyorsan inşallah ben müminim demene gerek yok. Çünkü zaten inşallah ne, ne için kullanmıştın sen o, o sonuncu cümlede? Kesinlik ifade etsin diye değil mi? Kesinlik ifade ettikten sonra lafsın. İnşallah desen ne olur? İnşallah demesen ne olur? Eğer sen imanın, iman etmenin aslından bahsediyorsan kastın oysa ben müminim diyebilirsin. Yani kesinlikle imanın aslı var bende. Ben iman ne Ettim. Yani iman. ben ne yaptım? İman ettim. Tamam. Burayı anladık inşallah. O yüzden e, bir insan dese ki istisna caiz mi, mi? Der ki, deriz ki istisnadan kastın ne? İstisna caizdir. Ama kastın ne buradan? eğer tahkik kastediyorsan bir yerde. Talik kastediyorsan dört yerde. Peki şöyle sorsa istisnayı terk etmek caiz midir? Bir yerde caizdir. Her ne kadar demek daha iyi diyorsak da değil mi? Bir yerde caizdir. Yani sahabe bile o mümindir dememiş mi mesela? He? Değil mi? Nebbi sallallahu aleyhi ve cariye mümin dememiş mi? He? Caizdir. Evet. Ha tabi Şimdi cumalarda hocalar çıktı der ya. Ey müminler. Bunda var mı? Yani e, bunların hepsi girer bunlara. Allah, bunların hepsini Girer. Bu maruf. Yani bir insan eğer isla, imanın aslını kastediyorsa istisna yapmadan ben müminim demesi ne? Caizdir. Tamam mı? <gülüyor> Şimdi burada bir tembih var tabi. Biz ne dedik? Mürciye ne dedik? Kaç dakika oldu var? Zaten 10 dakika kaldı. Daha da az inşallah. Biz ne dedik? Ee, mürciye istisna yapmaz değil mi? Çünkü zaten iman onlarda kamil. Ancak e, bir durum müstesna. Burada, o yüzden bu tembihi yapıyoruz burada. Bir durum müstesna. O da muafat, Yani mümin olarak ölmek. Sadece bir yerde istisna yapar mürciye fırkası. Mürciyenin bir kısmı sadece bir yerde ne yapar? Bir yerde istisna yapar. O da ee, işte bizim buradaki dördüncü kısımda saydığımız. O da neydi? Hani sonunda ben mümin mi öleceğim yoksa kafir mi öleceğim? Onu bilmediğim için inşallah derim. Bir tek o onu kastederek ederek mürciyeden inşallah yapan görürsün Mesela onlara sorduğunda dersin ki ya neden istisna yapıyorsun? Halbuki sizin iddianıza göre iman kamil değil mi? Diyorlar ki mümin ölmekten korktuğum için. Bundan dolayı. O yüzden onlar bir yerde yapıyor tamam. Bunu da bilmiş olalım yani. Şimdi bu son esastan şöyle bir konu tefri ediyor ahi. Son nokta, anlattığımız bu son esastan. İslam'da istisna caiz midir? İstisna caiz midir? Yani inşallah ben mü Müslümanım demek caiz midir? Şimdi görürsün bazı selef alimlerinden, ehl sünnet alimlerimizden, muasırlardan vesaire. Caiz dildir derler. Bazılarını görsün caizdir derler. Ama Allahu u Alem ilmi boyutuna, tahkikine indiğinde bu ihtilaf lafsi bir ihtilaf. O yüzden buna ileride biraz daha tafsili değineceğiz. Sadece burada e, kısa e, bir şekilde anlatacağız. Tamam mı? Bir insan dese ki, اَنَا مُسْلِمُونَ inşallah. Ben inşallah Müslümanım. Caiz mi dil mi? Diyoruz ki, raci olan, tercih edilen görüşe göre Caizdir. Ama bir, ma bir, bir yer var orayı kastedersen Çünkü bak haki, imanda fazilet farkı var mı? Var. İslam'da? Var. Değil mi? İslam'da da fazilet farkı var mı? Var. Çünkü İslam'ın bütün şartlarını yerine getirenle üç tane getiren aynı mı? Değil. Fazilet farkı var. Fazilet farkı olduğu için o zaman ben inşallah diyebilirim. Neden? Kemali kast için is İslam'da. Nasıl ki selefin imandaki istisna derken kastlarından bir tanesi neydi? Hani... Ben müminim dersen bütün imanın şubeleri giriyor. Sen cesaret edebiliyor musun? Bütün şubeleri var bende. Edemiyorsun. O yüzden inşallah demen lazım. Değil mi? Bir kasta oydu selefin. E İslam'da da bu değil mi? Sen diyor musun? Ben bütün zahiri amelleri tam manasıyla yapıyorum. İşte nefsi tezkiye etmemek için İslam'da da istisna yaparsın. Ama şehadeti kastedemezsin. Anladık? Ama istisna, zahiri amelleri kastederek nefsi tezkiye etmeme babından e...